957. Konu, Hz. Peygamberin tevazu hakkında İbni Abbas ve Cabir'in rivayetleri, Resulullah abdest suyunu hiç kimsenin hizmetine bırakmazdı, kendi sadakasını da kendi eliyle getirip verirdi.